Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında bugün e, genç avukat arkadaşımız bu e, Deniz yazgan Ben bazen Tucel diyorum beni başlasın e, ve aynıcel beraberiz ama bugün e, Türkiye'nin gündemindeki önemli konuları deniz yazgan arkadaşımız bize anlatacak e, Elbette Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde hukuk e, olayları e, hukuk güvenliğini ilgilendiren olaylar çok yoğun. Ee, bunları vakit kalır ise ikinci bölümde e, kısaca başlıklarına değineceğiz ve ikinci bölümde Türkiye'nin çok önemli gündemi e, olan e, beşinci yargı paketinin olası başlıklarında Aynur Tuncel arkadaşımız bize anlatacaklar. Deniz Hanım. E, bu e, sivil toplumla ilgili e, önemli gördüğünüz e, iki konu sanıyorum. Bunların hazırlıklarını yapmıştınız. E, nasıl e, anlatalım bunları, nasıl e, başlarsınız? Evet, gülüm. E 21 Ekim tarihli resmi gazetede e, bir değişiklik yapılmıştı. Dernekler yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapılmıştı. Deniz Hanım onu incelemişti, yazıları yayınlanmıştı. Sonra dünkü resmi gazetede, 10 Kasım tarihli resmi gazetede de e, hem denetim serbestlik hizmetleri yönetmeliği hem de e, yardım toplama esaslı usulleri hakkında yönetmekte değişiklik yapıldı de biz bunları bir araya getirdik ve Deniz Hanım'dan hem dernekler yönetmeliğinde hem de yardım toplama yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri bize öncelikle bir özetlemesini rica ettik. Bu özetlemeden sonra da niçin bu değişikliklerin yapıldığını yorumlamasını istihdam ediyorum ben kendisinden. Buyurun Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Deniz Hanım teşekkür ederim. Sağ olun. Aslına bakarsak 20 gün içerisinde yapılmış iki değişiklikten söz ediyoruz. Bir tanesi 21 Ekim gününü resmi gazetede yayınlanmıştı. Dernekler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. içinde birkaç kez yönetmelik kelimesi geçiyor değişiklik yönetmeliklerimizde. O yüzden ben dinleyicilerimizin kulaklarında bir tırmalama yapmamak adına ana yönetmelik ve değişiklik yönetmeliği olarak ses bundan sonra bu konuları. Asla bakarsak dernekler yönetmeliği 16 yıldır, 2005 yılından bu yana bir bakıma sivil toplumun dernekler bağlamındaki usulü kaderini belirleyen yönetmelik ve neden fazla kez değiştiğini söylemek mümkün. Ancak bu değişiklik, özellikle dernek, bu değişiklik yönetmeliğinin ilk 15 maddesindeki değişiklikler pandemi dönemi boyunca dernekler ve dernek yöneticileri olarak kişilerin, yönetim organlarının, genel kurul organının yaşadığı sorunlara bir yanıt vermek adına getirebilir. Zaten hep görüyoruz ki bu bağlamda hibrit toplantılar yani aynı anda hem yüz yüze hem elektronik ortamda yapılmasa bile artık yönetim kurulu toplantılarının ve genel kurul toplantılarının elektronik ortamda da yapılabildiğini görüyoruz elektronik ortamda yapılan toplantılara ilişkin yeni ve aslına bakarsak e, en büyük problemi dijital okur yazarlık olan belli bazı derneklerimiz için zorlayıcı bir süreç daha geldi. E, eğer elektronik ortamda toplantı yapma kararı varsa e, derneklerin hem bu kararı hem de aynı zamanda bu e, toplantıların sonuçlarını ayrıca elektronik bir defterde elektronik ortamda tutma zorunluluğu getirildi. Önemli olan noktalardan bir tanesi de buydu. Çünkü uzun zaman boyunca ki e, avukatlar olarak bizim de yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi pandemi dönemi boyunca olan genel kurul toplantımızı gerçekleştirememişti baro mensupları olarak. Aynı sorunu özellikle e, iç çekişmesi olan veya e, hostile takeover olarak bilinen hastane devralma gibi sorunlarla karşı karşıya olan dernekler için e, tansiyon çok yükselmişti pandemi döneminde. örneğin yönetimden e, o veya bu vaziyette memnun olmayan kişilerin e, yönetime biraz da dediğimiz gibi kötü niyetle devralması gibi veya bu devralmaya yönelik e, kötü niyet olmaksızın e, yönetimin değişmesi gereken, yönetimin kilitlendiği süreçlerde cevap bulamama gibi bir sorun yaşamıştı sivil toplumla ilişkiler genelde oluyor. Hatta ve hatta bir dönem e, derneklerin en büyük problemi Bizim Zoom veya Google Meets gibi online ortamlarda buluşmamızı ve çoklu kişilerle buluşmamızı çok kolaylaştırmış uygulamaların ya yönetim veya genel kurul olmaksızın herhangi bir etkinliği, toplantıyı gerçekleştirmek için bile kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin problemler vardı. Buna ilişkin dernekler masası adıyla bildiğimiz bir toplumla ilişkiler, genel gücünlüğünün, ilgücünlüğüne gelen telefonlar olduğu söyleniyordu. Bu alanda biz özellikle ve özellikle ilk 15 madde bağlamında e, Dernekler Yönetmeliğindeki Değişiklik Yönetmeliğinin buna yanıt verdiğini görüyoruz. E, 15 A maddesiyle genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmasını artık cevaz veriyor yönetmeliğimiz. Bu, dediğimiz gibi ayrı e, sorunları da gebe ama belki e, en sonunda bir değerlendirmeyle buna gelebiliriz. Önemli noktalardan bir tanesi de bir e, buçuk kat oranda yüzde yüz elli oranında e, süreler uzatıldı. E, özellikle otuz günlük süreler kırk beş güne çıkarıldı. Bu şu bakımdan önem kazandı. E, Birçok derneğin sistemine, e, yani dernekler bilgi sistemine kayıtta e, gerek dijital okuryazarlıktaki yazarlıktaki farklılıktan veya yetersizlikten gerekse buna yönelik işlemlerde Çoğu derneğimizde Türkiye'de akut sorunlara hızlı cevaplar vermek adına yani dernekler usulünden biraz bağımsızca veya buna yönelik herhangi bir eğitim veya bilgilendirme almaksızın kurulduğu için usulü sorunlarla ve biraz da belbürken idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyordu. Bu noktada derneklerin yararına diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi de 30 günlerin tamamen 45 güne çıkarılması da oldu. Evet ben efendim. Hı hı. Genel kurul sonuçta ve organların dediğimiz gibi genel kurul sonucunda belirlenen organların bildirilmesi. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu bağlamda e, bunun dediğim gibi e, bildirimdeki sorunlar ve derneklerin bir noktadan sonra artık faaliyetine engelleyebilecek e, idari hı. yaptırımlarla da karşı karşıya kalınabildiği için e, bunun dernekler lehine bir e, uygulama olduğunu söylemek mümkün diye düşünüyorum. Bununla birlikte e, tabii bunu ayrıca bir zamanda e, çok farklı e, maddelerde değişti 30 günden 45 gün ama ayrıca detaylandıracağımız bir program veya başka bir alanda konuşmak mümkün. Çünkü belki de e, yönetmeliğin 16. maddesine kadar yani e, ek maddelerle yepyeni şeyler getirdiği sürece kadar en önemli Yaptığı değişiklik ise yardım kavramının yalnızca yurt dışından alınan bir kavram, bir olay olmasından çıkarması oldu. Yani artık e, eskiden yurt dışı, e, yurt dışından alınan yardımlar şeklinde düzenlenmişken yönetmelik artık başlık yurt dışı yardımlar oldu. Yani Türkiye'deki derneklerin de uluslararası bağlamda yardım yapabileceğine yönelik bir düzenleme getirildi. Bu şu bakımdan önemli, bu bir bakıma malumun ilanı oldu çünkü biliyoruz ve e, kamuoyunu da, e, kamuoyunun da çokça karşısına çıkıyor. Gerek basında gerek belli bazı e, aydınlatma e, bilgilendirme e, broşürlerinde birçok vakıf insani yardım odaklı olarak, vakıf kelimesinin altını çiziyorum, birçok vakıf insani yardım e, yaparak uluslararası boyutta örneğin e, Afrika'da kuyu açtırarak örneğin e, belli bir ülkeye yiyecek yiyecek yardım bulunarak yardımlar yapıyordu. Vakıflar ayrı, yani zaten ayrı bir bakanlığa da bağlı e, olduğu için ayrı bir mevzuatla e, il ilişkilendirildiği için derneklerin konusu değildi. Ancak son dönemde pandeminin de içinde bulunduğu son dönemde bu nitelikteki yardımların dernekler tarafından da yapıldığını görmeye başladık. Dernekler bunu yapıyordu ancak ne kaldığında ne yönetmelikte doğru bir düzenleme yoktu. E, aslına bakarsak dernekler yönetmeliği teamülünden de gelen yani zaten dernekler yönetmeliğinin eskiden bu yana yaptığı bir şekilde derneklerin açtığı yolu kodifiye ederek yani e, mevzuatımızın normların bir parçası haline getirerek e, bu bağlamda derneklerin de yaptığı uluslararası insani yardım veya başka e, yardımlara bir, bir nevi bir nitelemiş oldu, bir nevi bunlara yönelik bir düzenleme yapmış oldu. Tabii bu noktada e, önemli olan noktalardan bir tanesi, e, bundan önceki düzenlemede yurt dışına e, yurt dışından alınan yardımlarda biraz daha sıkı e, bir denetim öngörülmüşken, yurt dışına yapılacak yardımlarda yani Türkiye'den çıkacak yardımlarda. E, düzenlemenin biraz daha e, şimdilik, belki de bu bir başlangıç düzenlemesi olduğu için bu noktadadır ama şimdilik biraz daha e, gevşek bir vaziyette yapıldığını söylemek mümkün. Yani sıkı bir denetimden ziyade daha yüksek çıtaları açtıktan sonra e, bir hesap verilebirlik ve şeffaflık döneminin olduğunu söylemek mümkün. E, bunu ayrıca detaylandırmada ek maddelerle birlikte de gelmenin önemli olduğunu düşünce böyle bırakmak belki daha doğru olur. E, ama Tam evet. bu, bu son söylediğinizle ilgili sizin sunumunuz veya açıklamanız bittikten sonra bir endişemi daha doğrusu soruyu da sormak istiyorum ama sizin e, açıklamalarınız bittikten sonra. Tabii ki çok teşekkür ederim siz nasıl isterseniz. E, belki, e, belki de aynı endişeyi paylaştığımızı sezinleyerek şunu söyleyebilirim. Değişiklik yönetmeliğinin 8. maddesi. Ee, ana yönetmeliğin 31 maddesinde 500 bin Türk Lirası ibaresini 1 milyon 500 bin Türk Lirası ibaresi şekildende değiştiriyor yani bizim sürelerde yüzde 150 artışımız e, bu noktada alınan veya verilen yardım bağlamında e, bu noktada verilen yardım bağlamında yüzde300 oranında yükseltiliyor. yani eskiden 500 bin Türk lirasıyla bir bildirim gerekirken artık 1 milyon 500 bin Türk lirasını aşan yardımlarda bir bildirim getiriliyor. Bu belki Türk lirasının şu dönemki değerinden dolayı anlaşılabilir. Çünkü 1.500.000 Türk lirasını genelde özellikle Avrupa veya Afrika odaklı yardım merkezleri açısından düzenlediğimiz, düşündüğümüzde yani dolar veya euro kuruyla düşündüğümüzde oldukça düşük bir miktar olduğu için ve zaten başvurulan fon merkezlerinde e, özellikle insani yardım veya nitelikli bir akademik e, veya yarı akademik çalışma yürütüldüğünde e, 50 bin dolar veya 100 bin dolardan e, daha fazla e, fon verimi de gerçekleştiği için bu noktada yalnızca e, kötümser yaklaşmamak gerektiğini, bunun belki de bir kur meselesi olabileceğini de eklemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu değişikliklerle beraber özellikle ve özellikle pandemide evinde bulunan 65 yaş üstü, 75 yaş ve üstü kişilerin canını çok yakan ayrıksı bir meseleye de değinmiş değişiklik yönetmeliği. Özellikle birçok dernekten gelen, daha doğrusu kendisinin bir dernek çalışanı olduğunu iddia eden kişiler, kişisel verileri ele geçirerek yani telefon kullanıcısının örneğin, 65-75 yaş üstü bir kişi olduğunu veya e, geçmişinde örneğin bir e, kurum emeklisi olduğunu yani e, milli e, duygularının hassas olduğunu e, bir şekilde fark ederek bu kişisel delilleri e, ele geçirmek, üstüne telefon açarak e, şehit gazilere e yardım etmek için şehit ailelerine ve gazilere, gazilerin ailelerine yardım etmek için para topladıklarını iddia ederek çok büyük... E, Haserler verildi ailelere. İstismara, İstismara uğradı aileler, e, kişiler. Bu noktada e, hatta son dönemlerde e, buna yönelik bir e, arama motorunda araştırma yaptığınızda bile e, Türkiye'de 17 ili içine alan bir organize suç örgütünün bulunduğunu ve buna yönelik olarak e, bu kapsamda pandemi boyunca ve kapanma boyunca evinde yaşamış kişilere yönelik duyguların istismar edilerek para alındığı fark edilmişti. Bu bağlamda çok çok önemli bir değişiklik yaptı. Değişiklik yönetmeliği ve e, önceden yalnızca e, dün ölüm yıl dönümü olan e, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ibaresi Atatürk ya Mustafa Kemal ibarelerinden sonra şehit Gazi ibarelerinin de eklenmesi gerektiğini düşündü. E, bu noktada bir dernek açmak e, açmadan önce eğer şehitlere yardım örneğin İstanbul şehitlere yardım derneği gibi bir dernek kurmak istiyorsanız. Buna yönelik dernekler masası adıyla bildiğimiz sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğünden bir izin alınması gerekliliği getirildi. Bu şu bakımdan endişe verici. Demek ki bundan önce gerçekten dernekler bünyesine yani sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü bünyesine e, der, şehitler ve gaziler isimli dernekler girilmiş ve dernekler bu bağlamda be, be, belli ki bir kötüye kullanım da sağlamış algısı ki Bu algı da belki ek maddelerimizi etkileyen yeni düzenlemeler getirilecek. Bu kısım dediğimiz gibi hem süreler hem kişilerin derneklere olan güvenlerini sarsmamak adına önemli düzenlemeler getirmiş olsa bile bir noktadan sonra bizim kaşımızı kaldıran düzenlemelerle de karşı karşıya kalıyoruz risk analizi ve denetim başka Yeni sanırım özür dilerim. Bu son yani bu yeni bölüme geçmeden önce son bölümdeki yapılan düzenlemenin hani yaşlı olan kişilerin duygularını sömürüerek işte onlardan para toplandığı fark edildi. Bunun üzerine işte bu dernekler masası dediğimiz masa ya izin alınarak yapılan Yapılacak bundan sonra yapılacak e, dernek kurmaların nasıl bir güvenlik getirdiğini yani bu tür sömürüleri önlemek için nasıl bir güvenlik getirdiğini tam anlayamadım ben onu. Yani... E, aslında bakarsak yani... çok çok önemli bir nokta yaparmak bastınız çünkü. Buna yöneliktir incelemenin nasıl yapılacağına yönelik isminde Mustafa Kemal veya Atatürk geçen dernekler bakımından bir küliyatımız var. Yani buna yönelik olarak her derneğin örneğin Mustafa Kemal'in Askerleri izi isimli bir derneğin kurulmasından önce dernekler masasının önemli bir inceleme yapması gerektiğini görüyorduk. Şehit ve gazilere ilişki bildirinin de, e, adında Atatürk ve Mustafa Kemal ismini geçen derneklere yaptıkları gibi e, bir, şey, bir denetim yapacaklarını söylüyor. Ben bu konuyu sordum çünkü. E, tabii e, şu zamana kadar ben hiç e, isminde Atatürk'ün veya Mustafa Kemal'in e, şey, bulunması istenen bir derneğin kuruluşunda yer almadım. Ancak yapılan değerlendirmede büyük ihtimalle yardım toplamaya ilişkin yani isminde örneğin her şehit ve gazi derneği yalnızca yardım odaklı çalışmak zorunda değil. Örneğin şehit ailelerinin ya da gazilerin içinde bulunabileceği, sosyalleşebileceği, araştırma yapabileceği bir lokal açma odaklı veya buna yönelik gazilerin ve şehit ailelerinin psikolojisine yönelik e, araştırma yapacak, araştırma odaklı bir dernek de kurulabilir. Bu noktada benim anladığım bir sonraki yani bizim eee karşımızda dün çıkan eee değişiklik yönetmeliği, yardım toplama eee yönetmeliğindeki değişiklik yönetmeliğiyle göbekten bağlı olduğunu düşünüyorum. Bizim de Şehit Gazi veya Mustafa Kemal geçmesinin ayrıca bir istismar odağı oluşacağını düşünerek belki de eee dernekler masasının özellikle ve özellikle yardım toplama istemi bağlamındaki denetiminin sıkı olacağını örneğin eee bilanç esasına göre mi tutulmalı eee bu eee yardımlar yoksa bilet satımları nasıl takip edilmeli gibi sorulara çok daha net yanıt vereceğim istiyorum. Yoksa bunun o veya bu vaziyette isminde e, şehit veya gazi geçen dernek açımını engelleyerek örgütlenme özgürlüğü bağlamında bir caydırıcı etki yaratmasına ben de karşı. Eee ama dediğimiz gibi belki de dernekler masasıyla daha yakından bir çalışma istemiyle bilgi edinme kanunu bağlamında örneğin isminde Atatürk geçen bir derneğin nasıl kurulduğuna yönelik bir bilgilendirme notu isteyerek bunu ayrıca bir programın konusu edebiliriz diye düşünüyorum. Evet yani biraz daha anladım şimdi doğrusu. Bu noktada karşımıza madde 16 ile beraber risk analizi ve denetim kısmı çıkıyor aslına bakarsak e, yalnızca ek 5 adet maddenin getirdiğine ama bu 5 maddeyle önemli e, gölgelerin, önemli sorunların doğabileceğini düşünüyorum ben. E, çünkü bu bağlamda eğer doğru anlıyorsak yani bunun ek bir madde olması bile e, eğer biz kanun mühendisliği bağlamında düşünürsek e, her zaman uygulanmayacağı anlamına da gelebilir elbette. Ama ek madde başlığını alsa bile düzenlemeler eee net ve e, belli ki önemli bir oranında derneklerin, yani derneklerin büyük bir kısmı uygulanacak düzenlemeleri geçiriyor. E, artık e, ya, Türkiye tarihinde oldukça e, karanlık bir geçmişe de sahip, sakıncalı veya e, zararlı dernek kavramının ek maddelerle yeniden e, kıymetlendirildiğini, e, aslına bakarsak ek maddeleri anlamadan, e, belki de sorulan sorunun, ee, tam tersi bir şekilde ilk önce düşünceyi belirterek başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Derneklerin genel müdürlükse bir risk analizinden geçirilmesi öngörülüyor ek madde bir ile. Ek madde bir de aslına bakarsak şunu da düşünmek mümkün. Elbette klasik denetimlerden sonra her dernek denetime tabidir. Ve denetimden sonra belgelerin bilgilerin sunulmasının ardından e, açıklanamayan bir ma e, maddi kaynak akışı var ise eğer e, evet bir risk analizinin ardından e, dünyaya gelmesi, ardından söz konusu olması tabii ki e, kabul edilebilirdir. Hatta e, ben bu noktada sivri sayfalarda ayrı, anayasa gündeminde ayrı yazılarımda belirttiğim üzere bu zaten makul bey doğuran şeydir. E, bu noktada niceliği değil niteliğiyle ilgilidir. E, şüphenin doğum şeklinde bunun makul oluşumu. Ancak önemli bir nokta olarak tam tersinin gündeme getirildiğini görüyoruz. Yani derneklerin genel müdürlüklerce bir risk analizine tabi tutulmasını, bu risk analizinin de eski adı kara para aklama olan suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında bir risk analizi yapıldığını görüyoruz. Halbuki denetimlerden sonra eğer bir dernek e, eski adıyla kara para akladığı veya terörü finanse ettiği düşüncesinin eskide olduğu gibi denetimlerden çıkacağını biliyoruz. Demek ki bu bir risk analizi ismi verilse bile dernekler e, henüz içeriğini anlayamadığımız nasıl yapılacağını bilemediğimiz e, ayrıksı bir denetim içinden de geçecekler ve e, risk analizi bağlamında oluşmuş denetimlerden sonra Ayrıca bir denetim görecekler. Derneklerin tamamının risk analizine tabi tutulması, aslına bakarsak örgütlenme özgürlüğünü ve Türkiye tarihindeki, Türkiye hukukundaki tarihiyle en eski biçimi olan ve örgütlenme özgürlüğünü en kolay biçimde dışa vuran derneklerin e, tek başına e, o veya bu vaziyette zararlı veya sakıncalı olabileceğine yönelik bir algısı olduğunu İçişleri Bakanlığı'nın yalnızca bu ek madde birim ilk küt cümlesinin düzenleniş şeklinden bile anlayabiliyoruz. Çünkü derneklerin yüksek, orta ve düşük risk grupları olarak ayrılacağı öngörülüyor. Biz, e, risk kavramını özellikle ve özellikle İçişleri Bakanlığı'nın mücadele etme iddiasında bulunduğu alanlar ceza hukuku ve ceza muhakemesiyle bu kadar içli dışlıyken yani e, Türk ceza kanununda ayrı, terörle mücadele kanununda ayrı ve e, geçitli olarak düzenlenmiş suçlar e, varken iddia, e, bu mücadele alanında riskin ne olduğunu belirlenmesi aşamasında e, maalesef ve maalesef e, hümanist vaziyette düşmancılıktan uzak, düşmancıl ceza hukukundan uzak bir algıyla değil tamamen ve tamamen sınıflandırmaya özgü bir e, ayrıştırmaya özgü bir algıyla yapılacağı e, korkusunu uyandırıyor bende. Belki ben e, umutsuzumdur veya belki ben çok evham yapıyorumdur ama e, dinleyicilerimizin de fikirlerine e, açığım bu noktada. Risk analizini evet, ben bu nasıl... konuda şunu söyleyebilirim. Yani sizin açıklamalarınızdan aslında hem anayasa hem de eskiden 1630 sayılı dernekler kanununda düzenlenen Derneklerin şimdi yeni medeni kanun içindeki düzenlemesinde de e, kuruluş için bir izne ihtiyaç olmadığı halde, bir bildirme ihtiyaç olduğu halde. Çünkü bu derneklerin bu e, kuruluşunun e, hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çerçevesinde ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündüğümüzde, eee olmaması gerekiyor ama bu düzenlemelerle adeta bir yeni denetim ve yeni bir e, şey e, önceden engelleme getirilebileceği gibi bir kuşkuyu e, doğrusu hissettim. Tabii ki pandemi nedeniyle genel kurulların zamanda yapılamaması veyahut da işte birtakım yaşlı üyelerin genel kurullardaki üyeri haklarını kullanma Kullanamamaları ile ilgili kolaylaştırıcı düzenlemelerin olumlu olduğunu söyleyebiliriz, ama e, bu izinle ilgili ya da yeni denetim mekanizmaları ile ilgili bu ifade özgürlüğünün ayrılmaz parçası olan örgütlenme özgürlüğüne adeta bazı e, görünen veya görünmeyen e, evet. iç tahki olan e, engellemeler getirilebileceği gibi bir endişe taşıyorum doğrusu. Ben de paylaşıyorum bu endişeyi. E, çünkü önemli noktalardan bir tanesi de düşük risk grubunda yer alan derneklerin e, şikayetlerle, talep veya şikayetlerle de denetim altına alınabileceği. Özellikle ve özellikle şubeleşmiş veya kendi arasında veya ayrı tendanslardaki görüşleri savundukları için başka e, bir sosyal problem yaşayan dernek üyelerinin e, birbirlerine yalnızca ee, belki de bir kötü niyet beyanıyla yapabilecekleri bir şikayet bir ihbarım, bir islemin ee, bu denli e, karmaşık ve girift bir denetimle sonuçlanmasının da caydırıcı etkiyi uyandırabileceğini düşünüyorum. Yani, Hatta e, bu konuda gizli tanıklar bile bulunabilir bu anlattığınız çerçevede. <gülüyor> kesinlikle kesinlikle evet. yani son beş yıla damgasını vurmuş muhbir vatandaşlardan sonra muhbir tüzel kişilikler ve dernekler kavramıyla da Yüzleşmeniz e, olası gibi gözüküyor bu düzenlemenin ardından. Bu, bu risk grubu, yani risk değerlendirmesinin analizinin ardından yapılacak denetimlerin nasıl yapılacağı da bir muamma. Çünkü iki bakanlığının özellikle pandemide de çok kullandığı zorunlu hal meselesi tekrar gündeme geliyor. Evet, e, et madde i ile e, kamu görevlileri tarafından, özellikle ve özellikle eğitim sonunda sertifika almış yani Dernek denetlemeye ehil kılınmış e, kamu görevlileri tarafından yapılması ilk önce e, koşul olarak belirlenmişken zorunlu hallerde başka... Bu kamu zorunlu halin kriterleri de belirtilmiyor herhalde değil mi? Maalesef, maalesef. E, zorunlu hallerde diğer kamu görevlilerince yapılacak denetimler için sertifika şartı aranmayacağı söyleniyor. Bu bende şu soruyu uyandırıyor. Belki sizler ve değerli dinleyicilerimiz de bana katılır. Eğer e, mutlak vaziyette İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenmesi gereken bir dernekten söz ediyorsak, zorunlu hal buysa, bu alandaki en ehil kişi yani sertifika programından çıkmış kişiyi seçmek daha doğru değil midir? E, sertifika programının e, be, belli bazı aşamalarda daha kıdemli veya bu alanda örneğin bir yüksek lisans tezi hazırlamış, örneğin doktora yapmış kamu görevlileri tarafından seçilmesi ve üstüne sertifika alarak Belli bazı noktalarda devletteki devamlılık esasında unutmaksızın doğru belge ve bilgiyle, doğru not tutma şekliyle, doğru evrak tutma şekliyle gerçekleştirmesi daha doğru değil midir sorusu geliyor benim aklıma. Sivil e toplum e, içindeki bağımsız uzmanlarca e, denetlenmesi var. Bir de e, kamu, kamu otoriteleri tarafından yönlendirilmiş devlet memurları tarafından denetlenmesi tabii. var. Sivili siville denetleme geleneğinden sadece kara para aklama gibi kimsenin itiraz edemeyeceği bir şiarla yola çıkarak önden herhangi bir sizin söylediğiniz bir makul şüphe yokken o derneğin bir kara para aklama merkezi olduğuna ya da yasa dışı yollarla para hareketleri yaptığına ilişkin bir araç olarak kullanıldığına bir odak haline geldiğine ilişkin bir sonuç şüphe yokken Sadece önleyici kolluk hizmetleri babında her dernek bunu yapabilir e, beklentisi ve kaygısıyla e, sınırları belli olmayan, ölçütleri belli olmayan bir denetime e, sivil toplumun tabi tutulması ürkütücü. Gerçekten ben böyle düşünüyorum. Evet. İnsanın bu konudaki e, şey şey yani bu dernekler yasasıyla ilgili e, yönetmeliklerdeki e, değişiklikler açıklamamız bitti mi yoksa devam ediyor muyuz? Belki şöyle bağlayabiliriz. Ee, özellikle biraz daha ilgi çekici olan unsurlardan bir tanesi ek madde 3. Evet. Ek madde 4 veya 5 bilirkişiliklerle ilgili olduğu için belki onlar daha usulü ve konumuz dışı ama ek madde 3 genel müdür tarafından dernekleri dernekler mevzuatı çerçevesinde tabi oldukları yükümlülüklere uymaları ve terörizme finansmanı risklerine karşı farkındalıklarının artırılması, iyi uygulamaların paylaşması, tavsiye ve geri alınması amacıyla derneklere bulundukları risk düzeyleriyle orantılı bir şekilde eğitim programı ve çalıştaylar düzenlemesini sağlıyor. Bu noktada terörün finansmanının kötü bir şey olduğunun anlatılması e, enteresan bir e, pratik olacaktır. Ama bu noktada en önemli şey bence bu, bu madden almamız gereken şey iyi uygulamaların paylaşılması. Yani İçişleri Bakanlığı tarafından Ayfer'in denilen dernek kavramının ortaya çıkacak olması veya bir insan, bir e, insanın e, dernek yöneticisi olduğu pozisyonda e, alt pozisyonlarda çalışan insanların e, sürekli engellenilmesi e, senaryosunu da uyandıran bir şey. Bak bize aferin dendi, biz e, iyi derneyiz, aman bunu bozacak bir şey yapmayalım gibi bir şeyin e, söz konusu olacağını şimdiden e, tahayyül edebiliyoruz. Çünkü bunun, dışında, bunun dışında terör kavramının veyahutta kişilerle ya da e, işte sivil toplum örgütleriyle veya siyasi hareketlerle veya basınla yazarlarla ilgili terör kavramının nasıl Tarif edildiğini ve nasıl uygulandığını yani kolluk tarafından ve de yargı tarafından nasıl uygulandığını çok iyi bildiğimiz için doğrusu bana hakikaten çok endişe verici bir değişiklik düzenlemesi gibi geldi. Sakıncalı Dernekler Lisesi oluşturulmuş demek ki bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Tabii ki derneklerin suçlu kullanılmaması ve idarenin dernek yöneticilerini aydınlatması çok değerli. O yüzden uygulamaya bakmak lazım. Bu değerli evet. amaç için mi eğitim veren, uyaran bir hizmet sunumu hazırlığı içindeler? Yoksa sizin de az önce söylediğiniz gibi idareyle uyumlu, bir dernekçilik, bir sivil toplumculuk yaratma çabası mı var? Dernekler sakıncalı mı ilan edilerek muhalif derneklerin çalışması önlenecek? Bunu süreç içinde göreceğiz. Evet. O zaman Deniz e, e, Hanım bu bölümle ilgili ne dersiniz? Son olarak Yardım toplama mevzuatı da var. bir ara verdikten sonra mı? Komik? Tabii tabii siz nasıl uygun görürseniz belki bu alanı toparlamak adına şu söylenebilir eğer İçişleri Bakanlığı böyle bir denetim usulünü belirleme adına bir iç çalıştay, iç eğitim düzenleyecekse bu eğitimlerde bulunması gereken insanların yüzünü özgürlüğe dönmüş ceza hukukçuları, ceza muhakemesi uzmanları ve insan hakları uzmanları olması gerekir diye düşünüyorum. Ee, özellikle özellikle evet, bu, bu çok, çok güzel. Bu çok güzel bir düşünce ve belki de bunu bir şekilde öneri olarak götürmek lazım. Çok doğru, çok doğru. Çok çok teşekkür ederim. Evet, bugün müzik, Deniz Hanım'ın seçtiği bir müzik. Anons etmek ister misiniz yoksa? Queen'den Crazy Little Thing Called Love. 95.0 Açık Radyo'da. Deniz Yatlıhan, Aynur Tuncel ve bahri ve Deniz Hanım dernekler yasası çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklerdeki yeni düzenlemeleri ve bunların olası sonuçlarını getireceği yenilikleri ve riskleri bize anlatmaya devam ediyor. Buyurun Deniz Hanım teşekkür ederim. Belki kısaca yardım toplama esas ve usulleri hakkında yönetmelikte de değişiklik yapılmasına dair yönetmelikten söz edebiliriz. Buna da değişiklik yönetmeliği ve ana yönetmelik olarak seslenmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Enis Hanımcığım özür dilerim. Aslında bu dernekler yasasındaki yani dışarıya yurt dışına yapılacak yardımlarla ilgili değişik düzenlemesi de dikkate alındığında sizin açıklamalarınızda bu yönetmeliğin Bence birbirini tamamlayan bir e, amacı olduğunu da e, düşünüyorum. E, buyurun. Şu bakımdan önemli bence bence de. E, bu noktada yardım toplama esas ve usulleri hakkında yönetmeliğe e, tam da üstüne bastığınız gibi yepyeni bir yardım toplama e, tanımı getiriliyor. Önceden e, bu ana yönetmelikte bulunmayan tanımlara e, yeni tanımlar getiriliyor ve Örneğin aynı yardımın ne demek olduğunu, yardım toplama bağlamında bağışın, e, nakdi yardımın, yardımın ta kendisinin yardım toplamında ne demek olduğunu yönelik çok önemli tanımlar getiriliyor. E, bu noktada belki şunu da söylemek mümkün. Hepimiz karşı karşıya kalmışızdır. Özellikle esnaf dinleyicilerimiz, olan dinleyicilerimiz e, kafa sağlayacaklardı diye düşünüyorum. Bir kişi girer dükkanınıza e, belli bazı dönemlerde ofisinizde ve elinde bir tiyatro bileti vardır. Bu tiyatro biletinin e, kimi zaman engelli bireylerin yararına, kimi zaman başka bir amaçla satıldığı söylenir. E, size belli belirsiz bir makbuz verilir e, ve ardından siz e, yardımınızı yapmış olursunuz. Evet bu belki e, bütünsel olarak önemli bir tiyatro ama çoğu zaman yardım toplama faaliyeti içinde bulunmayan, yani yönetmelik ve kanun hiç alınmamış hareketler olduğu ortaya çıkarıldı bunun son dönemlerde. Yardım toplamanın da bu bağlamda artık bir tanımla e, vaziyetlendirilmesi yani gerçek ve tüzel kişilerine kamu kurumu kuruluşlarınca kamu yararı gözetilmek ve belli bir, belli bir amacı gerçekleştirmek üzere izin alınması veya bildirimde bulunulması kaydıyla belirli süre ve yerlerde aynı ve veya nakdi yardım istenmesini ifade eder kavramıyla. Artık Türkiye'de nasıl yardım toplanacağı İçişleri Bakanlığı'nın değişiklik yönetmeliğiyle belirtilmiş oldu. Ana yönetmeliğe yedirilerek. Bu şu önemli. Dediğimiz gibi belli bazı açılardan e, takibini kuvvetlendirebilmek adına önemli. Ama e, yardım veya e, dernekler odaklı bakışta son zamanlardaki kamuoyu yoklamalarında önemli bir e, güvensizliğin ortaya çıkarılmasıyla da ilintili olduğunu biliyoruz ve bunu yönelik görüşler de duyuyoruz. Çünkü madde dört hemen ardından e, ve bu bağlamda izini ulaştırarak eskiden bir müracaat dilekçesi yazılması gerekirken artık ekleriyle belirli bir başvuru formu getirerek yardım toplamaya ilişkin isteminde yalnızca örneğin yapacak kişinin veya kurumun isminin e, mühendis bilgilerinin veya başka bilgilerinin ekleneceği vaziyette tek tipleştiriyor. Bu bağlamda izin, izin kimler tarafından e, alınabileceği de bu şekilde belirleniyor. Yani hangi ekleri doğru sunmuş, bu belgeler tam mı? Bu bağlamda izin verilebilir mi soruları daha net bir vaziyette e, yanıt bulabiliyor artık. Önemli noktalardan bir tanesi de e, yönetmeliğin 14. maddesinin kesin hesap bildirim ve denetim başlığı ile değiştirilmiş olması ve 90 gün içerisinde Yardım faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişki bilgilerin bir ek dörtle yine yani ulaştırılmış bir ek evrakla sunulması gerekliliği. E, bu nispeten daha kısa bir yönetmelik. Bu bağlamda şunu söylemek mümkün: Yardım toplama dendiğinde evet ülkemizde özellikle kamuoyunun çok güvensizleştiğini ve bu bağlamda çok önemli işler yapan vakıflara, derneklere ve veya kişilere bile Artık yardımın yapılmadığı, özellikle pandemi döneminde yardımın yapılmadığı veya ilginin gösterilmediği ve örneğin bu burslarla okuyan veya bu yardımlarla tedavi gören kişiler bakımından çok büyük bir tehlikenin ortaya çıkarıldığı söyleniyordu şu konusuydum. Bu noktada ama şunu da aklımızda bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. TMA hastası, bebekler, çocuklar için çok yüksek miktarlarda para toplandı ülkemizde. Çünkü tedavi, daha doğrusu bir ilacın masrafı bile binlerce dolarken, tedavinin tamamı 2 milyon dolar ederken çok çok önemli paralar toplandı ve bir süreliğine hatırlayacaktır deneyicilerimiz, bir anda yardım toplama izinleri durduruldu ve çocukların hayatı önemli bir tehlikeyle yüzleşti. Ve bu bağlamda yalnızca kamuoyu derneklere değil bu izni kısıtlayan idarelere de güvensizlik beyanında bulunmaya başlamıştı. Belki bunu standartize ederek e, karşılıklı bir güven e, yapılandırması içine girdiğini söylemek mümkün İçişleri Bakanlığı'nın. Çünkü e, eğer sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmayan ilaçların e, hastalıklarıyla cebelleşecekse çocuklar bu noktada Başlangıçta görev sosyal devletindir. Ancak sosyal devletin eksik kaldığı yerde insanların yardım etmesine de engelleyecek bir vaziyette olmasını hiçbir tane daha kabul etmeyeceği açıktır. Bu yüzden ben tüm bu düzenlemenin yani yardım toplama bağlamındaki değişiklik yönetmeliğinin biraz da bunu amaçladığını düşünüyorum. Bana zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım doğru noktalara parmak basabilmişiz. Deniz Hanım biz teşekkür ederiz. Çok yararlı bir konuyu ve çok da önemli bir konunun paragrafını açmış bulundunuz. Belki bu konuyu sizle tekrar başka programlarda konuşacağız. Şimdi sanıyorum zamanımız çok 8 dakika kaldı. Aynur Hanım bu beşinci, beklenen 5. yargı paketiyle ilgili neler söyleyecek onu dinleyelim. Merhabalar ben de herkese iyi günler diliyorum. Önümüzdeki hafta zaten 5. E, yargı paketi içinde e, çocuklara ilişkin, aile hukukuna ilişkin olarak getirilen yeniliklerle ilgili e, bir uzmanımızı konuk edeceğiz. E, kesinleşmediği için bir söylemiyorum ismini. E, bir medeni hukuk uzmanı avukat arkadaşımız gelecek ve Uygulamayı da bilen kişiler olarak aslında bu getirilen yeniliklerin ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı ya da nelerin bunların içine eklenmesi gerektiği ile ilgili daha somut bir sohbet yapabileceğiz. O yüzden ben bu geriye kalan zaman içinde basına yansıdığı kadarıyla henüz daha biliyorsunuz beşinci yargı paketiyle ilgili teklif adalet komisyonundan geçti ama meclis genel kurulundaki görüşmeleriyle ilgili izlememiz gerekiyor. Ee, gelişmelerin neler olacağını. Belki önümüzdeki hafta bu konuda daha somut bilgilerimizle diyorum Kısaca şunu söylemek istiyorum. Ee, aslında dördüncü yargı paketinin içinde vardı. Herkes bilir. Bu nafakaların ömür boyu sürüp sürmemesiyle ilgili erkeklerden gelen etkiler vardı. Yine kadınlara e, boşanmış kadınlara e, ya da fark etmez bazı hallerde e, erkeklere verilen e, nafakanın adının yoksulluk olması gibi e, incitici e, uygulamalar vardı. Bunların değişmesine uygulamalar vardı. Ama asıl olarak çocukların cebri icra yoluyla ebeveynler arasında velayetin e, tevdi bakımından ya da kişisel ilişkinin kurulması bakımından pimpon topu gibi yer değiştirmesi ve burada polisin zor kullanma yetkisiyle e, karşılaşılması çocukların psikolojik e, yaşantıları üzerinde ömür boyu sürecek etkiler yarattığı için buna ilişkin bir düzenleme ihtiyacı vardı. Ve beş, dördüncü yargı paketinin içinde bu vaat de var idi. Biliyorsunuz yargı reformu strateji belgesinin içindeki bir vaattir bu. Ama son anda dördüncü paketten bunun çıkarıldığını görmüştüm. İşte beşinci paket diye sunulan düzenlemelerin içinde çocuk teslimiyle ilgili bölüm de var. Aslında e, baktığımız zaman e, basıda yansıdığı kadarıyla beşinci yargı paketinin içindeki asıl değişiklikler icra iflas kanunu ile ilgili değişiklikler. Evet. Mesela en önemli değişiklik e, icra daireleri var biliyorsunuz adliyelerde birden fazla icra dairesi kurulabiliyor ihtiyacına. Bir tane baş icra memuru getiriliyor. Böylelikle icra müdürlükleri arasında. Bir e, organizasyon bütünlüğü, bir koordinasyon sağlamaya yönelik olumlu bir adım atılmış. Onun dışında da yine herkes bilir bazı istisnalar dışında mahkemeler tarafından bir hüküm kurulduğunda medeni hukuk e, uyuşmazlıklarına bakan hukuk mahkemeleri tarafından bir hüküm kurulduğunda bu hükmün infaz edilmesi için icraya konulup uygulanmasının e, gereğinin yerine getirilmesinin sağlanması için Rütmün kesinleşmesi gerekmez istisnalar hariç. Eee kişiler istinafa da başvursalar, temize de başvursalar eee kesinleşme beklenmeden bu hükümler eee icraya konulabilmekte. İşte bu icranın eee telafisi mümkün olmayan sonuçlarının giderilebilmesi için rütbünün durdurulması denen icranın geri bırakılması denen bir yol var. Fakat bu kararı şu anki mevzuatta yargıtayın vermesi gerekiyor. İşte en önemli değişikliklerden biri yargıtayın iş yükünü de azaltmak için bu kararın ilk derece mahkemeleri tarafından da verilebileceğine ilişkin bir düzenleme getirmiş. Ama bence en önemli düzenleme az önce derneklerdeki genel kurulların ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda e, sanal ortamda yapılabilmesi gibi e, hacizli malların e, satışa çıkarılması, paraya çevrilmesi ile ihale süreçlerinde elektronik ortama taşınması ve uzun uzun düzenlemeler getirilmiş. Dolayısıyla bunları kesinleştirdiğimde kişilerin mal varlığı haklarının tabi olduğu hukuk güvenliği ilkeleri bakımından ele alırız. Ben bu geriye kalan zaman diliminde e, sadece çocuk teslimi e, ve kişisel ilişkinin korunması, e, kullanılabilmesi ile ilgili ee, çocuklar ve ebeveynler arasındaki ilişkilerde cebri icranın nasıl dışarıda tutulacağına ilişkin getirilen birkaç düzenlemeden bahsetmek istiyorum. Ayner Hanımcığım özür dilerim. Bu arada hani e, zamanınız yeterse veya e, ayarlayabilirseniz, herkes tabi yeni bir yargı paketinden söz edildiğinde e, acaba genel af mı var? Yani genel af derken. Aslında bütün suçlarla ilgili geç, daha önceki düzenlemeden farklı olarak e, bütün suçlarla ilgili yani anayasadaki eşitlik ilkesine ve hukuk devleti ilkesine uygun bir af getirilecek mi veya belli suçlarla ilgili cezalarda indirim olacak mı gibi sorular da var. Bu konuyla ilgili de bir hani değerlendirme yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum. Valla değerlendirme yapabilmem için bilgi sahibi olmam lazım. Ee, şunu biliyoruz toplumda özellikle seçim öncesi e, yeniden beklentiler var. Yani artık e, toplumumuz sürekli sigorta primlerinin affı, vergi borçlarının affı, yeniden yapılandırma beklentisi içinde ve bunlar e, kısa aralıklarla artık e, karşılanıyor. Daha e, geçen sene bir e, af olmasa bile e, infaz e, modeli getirdik. Dense bile ciddi olanlarda belli suçlar bakımından cezaların e, çektirilmemesi ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. E, şimdi yeniden e, böyle bir beklenti gündeme getirdik. Niçin? Bu düzenleme e, herkesi kapsamıyordu. Terör suçları dendiğinde ya da zorla işlenen bazı suçlar dendiğinde ya da özel hayatın gizliliğine ilişkin bölüme denk düşen müdahale içeren suçlar söz konusu olduğunda e, bu yeni olanaklardan, o suçlardan hüküm giyen kişiler yararlanamıyordu. Dolayısıyla seçim öncesi e, bu suçlarla ilgili büyük bir beklenti var. E, ben meclisten madde geçtikten sonra ya da mecliste bu maddeler e, tartışılırken, ne yapılacağını bilip ondan sonra konuşmayı tercih ediyorum. Sizin bir söylemek istediğiniz varsa ben sizi dinlemek isterim. Yok yok. Ee, o zaman siz e, asıl e, önemli gördüğünüz e, konuları lütfen anlatın. Aynı olalım. Onları dinleyelim. Şimdi efendim önümüzdeki hafta gelen uzmanımız da zaten e, med e, medeni hukuk içinde, aile hukuku içindeki e, boşanmış e, çiftlerin e, ortak çocuklarının velayet ilişkisinin nasıl düzenleneceğine ilişkin e, bir sorunlar demeti var. E, bu sorunların giderilmesiyle ilgili uzmanımızla görüşeceğiz ama bu sorunlardan en önemlilerinden biri velayetin yer değiştirdiği noktada. Diyelim ki e, velayet anneye verildi ama e, çocuk filan babanın yanında. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz ki velayet e, hak değil. Bir ilişki eskiden çocuklar eşya muamelesi görüyordu. E, yetişkinlerin uzantısı olan onlara bağımlı varlıklar olarak kabul ediliyorlardı. Bir eşyanın yönetimi gibi eşit olmamış çocuğun da velisi tarafından yönetilmesi anlayışı vardı. Ama çocuk hakları sözleşmesinden sonra dünyada gerçekten çok yüksek oranda bir e, bilinç değişimi, bir yeni bir ahlak e, değişimi yaşandı ve artık çocukların bağımsız birey oldukları ve ebeveynlerine karşı da e, özelliklerinin korunması gerektiği kabul ediliyor ve aile hukuku mevzuatında da velayet ilişkisi deniyor. Hatta yetişkinler bakımından velayetin e, gerektirdiği yükümlülükleri e, yerine getiren ödev sahibi insanlar diye bahsediliyor. Yani velayet hakkı lafı kullanılmıyor. Çocuk artık hakkın konusu değil. Çünkü aslında hakkın sahibi çocuk çocuğun gelişmesinin ve güvenliğinin yetişkinler tarafından sağlanması lazım. İşte hangi yetişkin boşanma sırasında bu ödevleri daha iyi yerine getirir? Aile mahkemeleri bunu çözmeye çalışıyorlar. Şimdi yeni bir model de gündemde. Eğer eşlerin boşanması daha uygar koşullarda gerçekleşiyorsa, ciddi bir çekeşme yoksa aralarında ve çocuğun nerede yaşayacağı ve nasıl çocuğa hizmet edileceğiyle ilgili ebeveynler arasında bir uyum varsa, artık Türkiye'de de birlikte velayet boşanmadan sonra velayetin ortaklaşa kullanılması modeli öneriliyor ve ikinci hukuk dairesi bu konuda önemli çalışmalar yapıyor, kararlar vermeye başladı. Ama durum öyle değilse, yani uyuşmazlık boşanma sonrasında da sürüyorsa ve çocuğun iki an, e, ebeveyn arasında gidip gelmesi, çocuğun gelişmesini ve güvenliğini tehlikeye bir e, koyuyorsa, o zaman yine velayetin ebeveynlerden birine teslim edilmesi gündemde eski klasik model e, öneriliyor ve bir e, ebeveyne velayet veriliyor. Peki kendisine Velayet tevdi edilmeyen e, ebeveynin hakkını çocuğuyla mahkemenin belirlediği aralıklarla kişisel ilişki kurabilmek. Burada iki tane temel sorun var. Bir tanesi velayet hakkı sahibine çocuğun teslim edilmesi. Diğeri ise velayet hakkı sahibi olmayan ama kişisel ilişki kurma hakkı sahibi olan e, diğer ebeveynin velayet hakkı e, sahibi demeyelim. Yani ben yine yanlış kullanıyorum. Velayetin kendisine tevdi Edildiği diğer ebeveynden çocuğunu iyi koşullarda e, alıp görüşebilmesi. Şimdi sorun ne burada? Eğer taraflar zaten mahkemenin belirlediği e, sonuçlara uyuyorlarsa, çocuk mahkemenin belirlediği ebeveynle teslim edilmişse ve yine mahkemenin belirlediği zamanlarda e, yetişkinlerle görüşebiliyorsa sorun yok. Sorun bu noktada e, ebeveynin mahkeme tarafından kendisine yüklenen edimi yerine getirmemesi velayeti teslim almaması ya da diğer velayet hakkı sahibi olarak verilen kişiye çocuğu teslim etmemesi ya da mahkemenin belirlediği zamanlarda velayet hakkını ya da velayet olan yetişkinin çocuğu diğer ebeveynine teslim etmemesi. Eskiden bu cebri icra yoluyla yapılıyordu. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın adli destek ve mağdur hizmetleri daire başkanlığına bu görev verilmiş. icra daireleri alandan çıkarılmış. Şimdi hepimiz biliyoruz mağdur geç fark edilen, onlarıca adalet sistemi sosyal devlet ülkesine rağmen geç fark edilen öğrenilen bir alan Türkiye'de. 2013 yılında Türkiye'de Adalet Bakanlığı tarafından mağdur hakları daire başkanlığı kuruldu. Şimdi bu daire başkanlığının adı değişti geçen 2019'daki düzenlemelerden sonra adli destek ve mağdur hizmetleri daire başkanlığı oldu burada çok sayıda uzman pedagog psikolog sosyal hizmet uzmanı çalışıyorlar ve hem aile mahkemesi hem çocuk mahkemesi birlikte çocukların ihtiyaçlarını ve yetişkinleriyle olan ilişkilerini düzenliyorlar işte bu süreçte neler yapılacağını ilişkin Aynur ayrıntılı düzenleme gelmiş. Bunu önümüzdeki hafta konuşacağız efendim. Zaman evet. Bit, bitmek üzere ama ben bir şey sormak istiyorum. Mesela çocukların e, ebeveynlerle ilişkisiyle ilgili düzenleme sonrası e, çocuğu zamanında diğer ebeveynin görmesine izin vermeyen e, kişiden bu velayet sorumluluğunun alınacağına ilişkin bir düzenlemenin olduğu da söyleniyor evet, bu konu. Evet. Yani bir teslim yeri belirleniyor. Teslim yerine e, eğer kişi getirilmiyorsa önce kendisine e, bildirim yapılıyor. Şuraya çocuğu getirdi. Eğer getirmezse ihtaratlar var. Sonunda disiplin hapsine kadar giden bir süreç ama bunu önümüzdeki hafta isterseniz çok ayrıntılı düzenlenmiş. Evet. Ben çok işe yarayacağı kanaatinde değilim ama icradan alınıp en azından çocuk gelişmesi, çocuk disiplinesi, insan hakları konusunda daha duyarlı ve zor kullanma yetkisi olmayan, iletişim üzerinden insanlarla olan sorunları çözmeye çalışan bir meslek erbabına, mesleklere verilmesinin, meselenin disiplinler olarak ele alınmasının çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Uygulamaya göreceğiz evet. beraber. Evet, Deniz Hanım'a, Aynur Hanım'a birlikte teşekkür ediyoruz herhalde. Tabii. Yeni bir programda buluşmak üzere bütün izleyicilerimize e, hoşçakalın diyelim. E, Robi arkadaşımıza ve açıkladığı arkadaşlara da tekrar teşekkür ederim. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.